Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi sevdiklerinizle beraber iki cihanın her türlü hayırlarına sahip ve mazhar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir veya iki hadisi şerifini açıklamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cerir radıyallahu anh'a rivayet ettiği İbni Ebit Dünya'nın kaydettiği bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Ey yuma kavmin umile fihim bilme asî hüm e azü ve ekfer, lem yugayyeru illa humullahu bi ikabihi sadaka Resulullah sosyal bir konuyu cemiyetle ilgili bir meseleyi anlatan bir hadis-i şerif Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz: Herhangi bir kavim ki içinde kötülükler, günahlar, isyanlar, icra olunuyor da onlar daha çok olduğu halde, daha izzetli, kuvvetli oldukları halde o isyanları durdurmuyorlar, o kötülükleri, günahları engellemiyorlarsa muhakkak Allahu Teala Hazretleri azabını hepsine birden şamil eder. Yani sadece isyanı yapan günahı işleyenleri değil, isyana sessiz kalanları, aldırmayanları da ikabına maruz bırakır. Cezasını onlara da şamil kılar. Hepsini birden cezalandır demek. İslam, ferdin kendi hayatına önem verdiği kadar, topluluk hayatına da çok büyük önem veriyor, değer veriyor. Ve o konuda da nizam getiriyor. Ölçü getiriyor, kaide getiriyor. Efendim esasları ve usulleri koyuyor. Şimdi insanlar şahsen günah işlemeyecekler. Allahü Teala Hazretlerinin yapma dediği, yasak ettiği kötülükleri yapmayacaklar. İslam'ın emirleri ana ölçü olarak 5 esası ihtiva ediyor. 5 ana hedefe yönelmiş bulunuyor bu ana hedef, hedeflerden birisi de toplumun ıslahıdır yani İslam dini acaba sadece ferdin dini midir sadece fertle mi ilgilidir hani din bir duygu ona kimse ilişmez efendim laikliği ben böylece bileyim diye şiirler okudurlar da okullarda efendim din ferdi bir duygu mudur sadece fertle, ferdin ruhi hayatıyla mı ilgileniyor? Hayır. Bizim dinimiz öyle değil. Bizim dinimiz fertle de ilgileniyor. Onun ruhuyla da, kalbiyle de ilgileniyor. İmanıyla da ilgileniyor. Hareketleriyle de ilgileniyor. Toplumla da ilgileniyor. Hatta toplumun devamı için nesille ilgileniyor. Hatta insanların malları ve mülkleriyle ilgileniyor. Malı mülkün terap edilmemesini, zarara uğratılmamasını da esaslar koyarak gösteriyor. İslam'ın ana hedeflerinden birisi toplumdur. Emirlerindeki ve yasaklarındaki amaçlardan bir tanesi toplumun menfaatlerini gözetmek, korumak, kollamaktır. O halde İslam aynı zamanda sosyal yönü çok çok çok kuvvetli olan bir din olarak karşımızdadır. Evet bir insan, mesela bugünkü toplumlarda hatta sosyal toplum denilen Batılıların kendi kendilerine işte biz halkı toplumu düşünüyoruz. Toplumun menfaatlerine önem veriyoruz diye koydukları usullerle yönetilen toplumlar veya ferdi ve hürriyetleri toplum için feda etmiş olan komünist toplumlarda bile nihayet insanların şahsi durumlarıyla ilgilenmez. Efendim onların işledikleri kusurlar ve günahlarla ilgili bir şey söylemez. Evinde insan ne yaparsa yapar isterse efendim herkes için olmayan bir şey de yapsa kimse karışamaz. Çünkü kendisinin evidir deniliyor. İslam öyle değil. İslam insanın kendisiyle, toplumuyla, eviyle, ruhi hayatıyla, aklıyla, kalbiyle, efendim her şeyle uğraşıyor. İslam'da bir insan bu benim malımdır. İstediğim gibi kırarım, dökerim, yakarım, yıkarım da diyemez. Yani kendi malı olduğu halde kendi malına telef vermeye hakkı yoktur. Verdiği takdirde kadı onu da cezalandırabilir. Şimdi bu ana, İslam'ın ana yapısı çok güzel bir yapı tabii, çok muhteşem bir yapı ve bütün beşeri nizamlar, nizamlarla mukayese edilemeyecek kadar efendim onlardan üstün olan bir karakteri bu dinimizin. Elhamdülillah ki Allah bizi Müslüman yaratmış. Şimdi insan şahsen günah işlemeyecek. Günahlardan, haramlardan sakınacak ferdi olarak öz hayatında hiç kimse'nin olmadığı bir yerde, dağın başında veya bir odanın içinde veya karanlık bir gecede efendim hani kimsenin görmesi ve ilgilenmesi mümkün olmayan bir yerde bile Allah'a karşı Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek hareket edecek. Allah'ın kendisini gördüğünü bilmesi o edebe riayet etmesi çok yüksek bir makamdır İslam'da. Buna makamı ihsan diyoruz. Yani ibadeti en güzel derecede yapmak makamıdır. Çok güzel. Evet, insan serden, yalnız başına en karanlık yerde, en tenha yerde bile olsa günah işlemeyecek. Şahsen Allah'ın emirlerini tutacak, sevaplı işleri yapmaya çalışacak, Allah'ın emrine uymaya çalışacak. Ama bu yetmiyor. Toplulukta Başkalarının günah etmesi karşısında da Müslümanın bir tavrının olması lazım. Başkalarının Allah'ın rızasına uygun olmayan işler yapması halinde de onlara karşı bir sorumluluğu var. Bu çok yüksek bir sorumluluktur, çok yüksek bir fazilettir. Ne yapması lazım? O kötülüğü yaptırmama çalışması lazım. Bugün modern ülkelerde işte vatandaşlık şuuru deniliyor. Efendim nizamları korumak için onların bazı şeyleri akledip yapmaları gerektiği vatandaşlığının gereği olan bir takım müdahaleleri yapması, Polis olmadan polis gibi efendim bir suçu işleyen, kötü bir şey yapan kimseye müdahale etmesini söylüyorlar. Ama İslam bu konuda çok daha ileri <gülüyor> duyuruyor ki Peygamber Efendimiz bir kavim, bir topluluk, bir toplum bir insan grubu belde, kasaba, şehir neyse, köy veya bir efendim grup insan. Bunların içinde bazıları günah işliyor. Sen işlemiyorsun. Ama sen de o gruptasın. Bazıları günah işliyor. Şimdi günah işleyenler eğer azınlıktaysa, günah işlemeyenler daha aziz yani daha miktar bakımından fazlaysa, daha çoksa ekser daha fazla miktardaysa ve güç yetirebilecek durumdaysa günah işleyenleri engelleyecek. O yapılmaması gereken şeyi yaptırmayacak güçte ise veren müdahiyer o kötülüğü engellemiyorlarsa, Yani demek ki ne yapacaklar? Elleriyle fiilen efendim müdahale edecekler. Yani derhal e, tavır alacaklar ve yaptırmamak için fiili tedbirler nelerse onları yapacaklar. Çünkü kötülüktür, zarardır, yanlıştır, doğru değildir. Onu yaptırmamak için Elinden geleni yapması, bütün gayreti göstermesi gerekiyor. Onu yapmadı. Değiştirmediler o isyan pozisyonunu, o şartları, yapılan işe müdahale etmediler. Yapsın. Bana ne? Ben yapmıyorum ki Allah ona cezasını verir. İşte ben namaza gidiyorum, camiye gidiyorum. Diyemez. Böyle derse ne olur? İlla ammehumullahu bi ikabihi Allah o zalimlere, o günahkarlara vereceği cezayı Sadece günahkarı bırakmaz. Bütün o topluma, o duygusuz topluma, o kötülüğü engellemeye çalışmayan topluma, o günahkari, efendim günahından vazgeçirmeye fiilen müdahale etmeyen, sözle efendim nasihat etmeyen, engellemeye çalışmayan, tavır koymayan topluma ikabını, yani cezasını, azabını unumi olarak indirir. Yani hepsini cezalandırır. Evet. O halde burada İslam'ın Başka bütün toplumlardan çok daha farklı bir yönünü görmüş oluyoruz. Bütün modern efendim hukuk sistemlerinden daha üstün bir tarafını görüyoruz. Hiçbir sistemde olmayan bir güzel tarafını görüyoruz. Kendisi günah işlemeyecek. Faziletli insan olacak. Şimdikilerin hoşuna gidecek sözde söyleyelim. İyi bir vatandaş olacak ama yeterli değil. Ne yapacak? İyi olmayan insanları, günah işleyen insanları, kötü vatandaşları da o, onları, yap, kötülükleri yapmasını engelleyecek şekilde hedef alacak ve faaliyette bulunacak ve çalışmalar yapacak. Bütün gayretini gösterecek. Bu gayreti göstermediği zaman ceza kendisine de gelecek. Yani İslam'da sadece bir suçu işlemekten dolayı ceza gelmiyor. Suçu işlemediği halde suça müsamaha etmekten de ceza geliyor. Göz yummaktan da ceza geliyor. Aldırmamaktan, vurdum duymazlıktan da ceza geliyor. Vazifeyi yapmamaktan dolayı da ceza geliyor. Bu çok yüksek bir şeydir, vasıftır. Dinimizin bizlere yüklediği efendim şey, ödev son derece model, modernlerin moderni, moderni ilerilerin ilerisi çağlar üstü güzel bir sistemdir. O halde nasıl yaşayacağız? Nasıl yaşayacağız? Allah Teala Hazretlerinin emirlerini öğreneceğiz allah Teala Hazretlerinin emirlerini nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz'e indirmiş olduğu vahiylerin toplama olan, yani mesajların toplandığı yer olan Kur'an-ı Kerim. Onu öğreneceğiz. Allahu Teala Hazretleri melek vasıtasıyla ve başka usuller ve şekillerle Peygamber Efendimiz'e kendi mesajını vahiy etmiştir, ulaştırmıştır, bildirmiştir. Peygamber Efendimiz de Allah bana bu mesajı gönderdi. Şu vahiy geldi, Kur'an nazil oldu diyerek etrafındakilere bunu açıklamıştır. Etrafındakiler de vahiy katipleri diyoruz. Bunlar da Peygamber Efendimiz'e gelen vahiyleri kaydetmişlerdir. Biliyorsunuz vahiy katipleri arasında kimler var? Mesela Ebu Eyyub El Ensari Efendimiz de vahiy katiplerinden biriymiş. İstanbul'un medarı, iftiharı büyüğümüz. Efendim işte camisi olan Eyüp Sultan semtine ismini vermiş olan e, sahabi. İşte böyle vahiy katipleri Allah'ın emirlerini yazmışlar. Allah'ın emirlerini almış olan Peygamber Efendimiz'in davranışı nedir? En güzel şekilde Allah'ın emirlerini... Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan kimdir? Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlatan insan kimdir? Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı e en iyi yaşayan insan kimdir? Yine Peygamber Efendimiz. Yani Allahu Teala Hazretleri hangi emri indirmişse ilk uygulayan ve en mükemmel tarzda, en güzel, en tam şekilde uygulayan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizdir. O halde onun hayatı, davranışları, sözleri, yatışı kalmış hareketi hareketi hareketli attı, hepsi aslında Kur'an-ı Kerim'in bir çeşit açıklamasıdır. Çünkü Allah'ın vahyi ona geri geliyor, o da Allah'ın vahyine göre hayatını düzenliyor. Onun hayatı, Kur'an-ı Kerim'in uygulanışının modeli olarak, tablosu olarak, manzarası olarak karşımıza bulunuyor binaenaleyh. Bu açıklamalardan sonra binaenaleyh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde Kur'an-ı Kerim'in en güzel açıklaması durumundadır. O halde Kur'an-ı Kerim'in iyi anlaşılması için, Peygamber Efendimiz'in iyi anlaşılması için, Allah'ın mesajının tam anlaşılması, Allah'a en güzel kulluk edilebilmesi için bizim Kur'an-ı Kerim'i bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini bilmemiz gerekiyor. Tabi aynı pozisyonda olan insanlar sadece biz değiliz ki. Biz 1400 yıl, küsür yıl sonra dünyaya gelmişiz. Bizim gibi ne kadar insan var aynı durumda. Bizden ne kadar ihlaslı, bizden ne kadar Arapçayı daha iyi bilen, Takvasi, ileri, güzel, ahlaklı, alim, fazıl, kamil insanlar gelmiş geçmiş. Onlar da bu emirlerin karşısında sorumluluk duygusuyla iyi Müslüman olayım diye çalışmışlar. Ömürlerini geçirmişler. Bir kısmı eserler yazmışlar. Çok güzel eserler. Misal, numune, İmam Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulumu. Muhteşem bir eser. Bunun gibi çeşitli eserler yazılmış büyük tecrübeler geçirilmiş. Birçok dini meseleler detaylı bir şekilde münakaşa edilmiş, müzakere edilmiş. Herkes o konudaki fikrini söylemiş. İslami ilimler gelişmiş ve incelikler çok güzel öğrenilmiş ve açıklanmış. <gülüyor> i̇şte e, bunları şu bakımdan söylüyorum. O büyüklerimizin, o alimlerimizin, müştehitlerimizin, o kamil efendim, evliya insanların, salih insanların da tecrübelerin, tecrübeleri bizim dini daha iyi anlamamız için, kafamıza takılan problemlerin cevabını daha iyi bulmamız için mutlaka gerekli. O halde zalim ve fazıl, selefi, salihinimizi de tabii öğreneceğiz, takip edeceğiz. Onlar bizim dini kültürümüzdür. Oradan da İslam'ın neresinin daha mühim olduğunu, hayata nasıl tatbik edileceğini bileceğiz. Tamam. Bunları bildik. Yani Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif, icma ümmet, kıyas fukaha, salihlerin yaşayışı, tamam İslam belli. İslam meçhul değildir. İslam bellidir, aşikardır, pırıl pırıldır, hedefi gün gibi göstermiştir, hiç tereddüt yoktur. Tabi ihtilaflar, ulemanın arasındaki ihtilaflar detaydadır. Yani hiçbir kimse kalkıp da içki helaldir dememiştir. Aklı korumayı hedef alıyor çünkü dediğimiz Hiçbir kimse kalkıp da haksız bir kazancı savunmamıştır. Çünkü alın terini ve hakkaniyeti esas alıyor dinimiz. Onun için bunlara bakarak İslam'ı yaşamaya çalışacağız. Kafimiz değil. İslam'ı yaşatmaya da çalışacağız. Bu yaşatmak iki şekilde oluyor. Bir, İslam'ı çocuk çocuğumuza öğretmek şekilde oluyor. Hanımımıza, beyimize öğretmek şekilde oluyor. Çevremize öğretmek şeklinde oluyor. Şimdi ben yani şu anda seyahat halindeyim. Muhtelif kimselerle de görüşüyorum. Doğu'da efendim görev yapmış bir arkadaşım dün anlattı. Hocam diyor yani biz Doğu'yu çok dini bakımdan kuvvetli biliriz. Doğrudur. Hakikaten büyük alimler yetişiyor. Ve onlar da hoca oluyorlar, müftü oluyorlar. Ama halk öyle değil diyor. Yani halka aşağı indiğiniz zaman çok cahil oldukları görülüyor diyor. Onların eğitilmesi, öğretilmesi çok önemli diyor. Kendi bölgesinde hizmet gördüğü bir mahrumiyet bölgesinden böyle bilgiler verdi. Doğu da öyle, Batı da öyle. Yani İstanbul'da da öyle. Birçok kimse İslam'ı seviyor. Ben Müslümanım diyor. Hakikaten bildiği kadarıyla da uygulamaya çalışıyor. Ramazan'da işte orucunu tutuyor. Kadir Gecesi'ni bildiği için kandil simitlerinden efendim minarelerdeki ışıklardan Kadir Gecesi'ni ihya etmeye çalışıyor. İyi niyeti var. Ama bilgisi yok. Ve hayatında uygulaması yok. Bunu öğretmemiz lazım. Halka da öğretmemiz lazım. Önce kendi yakınlarımızdan başlayarak herkese öğretmemiz lazım. Tebliğ etmemiz lazım. Hatta İslam'a karşı olan insanlar var. Ben diyor ateistim diyor. Yani Allah'ı da tanımıyorum diyor. Yani ona da bunun haksızlığını, yanlışlığını, mantıksızlığını güzelce anlatmamız lazım. Bilmeyene de öğretmemiz lazım. Hiç kimse şeyde kalmasın. Yani bu dairenin dışında mahrum kalmasın. Herkes İslam'ı öğrenecek. Ayrıca İslam'ı öğretme çalışması bu da bir Teorik çalışma. İslam'ı öğrenmemiz de teorik. Öğretmemiz de teorik. Öğrenmek ve öğretmek. Ne yapacağız? Kendimiz yaşayacağız. Öğrettiklerimiz de yaşayacak. Bu da işin uygulama kısmı. Bir de İslam'ı yaşamayanların da topluma zarar vermesini engellememiz lazım. Biz buna nehi-i münker farzı diyoruz. Yani emr-i maruf, nehi-i münker. Şu güzel şeyi yap yapılması için de destek vermek, hatta icabında da zorlamak. Kalk bakayım oğlum, bu vakitte uyulmaz, Atesini al bakayım, sabah namazını kıl. Bu bir şeydir. Emri maruftur. Yani çocuk kendi haline kalsa, veya hanımı, veya bir başkası, namazı kılmayacak. Onun için onu bir zorlama yapıyoruz. Hatta biraz istemiyorum, ya yani sonra kılarım falan dese, hayır olmaz. Sabah namazının vakti budur, burada kılacaksın diyoruz. Emri maruf. Bir de nehi münker var. Yo, onu öyle yapma bakayım. Çekil oradan. Ayıptır demek gerekiyor. Mesela komşunun camını kırmaya kalkıyor. Komşunun duvarına tırmanmış. Sen de camiye gidiyorsun. Çocuk senin gözüne bakıyor. İmakayım oradan. Başkasının meyvesi alınır mı? Ayıp değil mi? İmakayım. Babana söylerim sonra. Bu nedir? Bu da bir nehi mümkendir. Çocuk yoksa oradan elma erik çalacak. Küçük bir şey ama alışması doğru değil. Yaptığı iş prensip itibariyle doğru değil. Engelleyecek. Engellememiz lazım. Onun için Bizim eski toplumumuzda yani mahallelerinde mahallelerinde herhangi bir kötülüğü yaptırmazmış mahalleli. Hatta delikanlılar adeta nöbet tutarmış sokaklarında ki herhangi bir gayrimeşru efendim, iş olmasın, bir kötü insan oralara gelmesin diye gayret ederlermiş. Evet, işte başkalarına kötülüğü yaptırmamak, iyiliği yaptırmak hususunda da efendim bir fonksiyon icra etmek, bir gayret göstermek. Bu da İslam'ın çok çok önemli bir emredir. İnsan bunu yapacak, sevap kazanacak. Nasıl sevap kazanacak? Bir insan bir kimsenin iyi bir şey yapmasına sebep olursa, onun kazandığı sevabın bir misli ondan hiç eksiltilmeden kendisinin defterine yazılacak. O halde biz iyiliklerin yaptırımında çok kar ediyoruz. Yani kendimiz kendi amellerimiz var. Aa malusalehamız, hayrat ve hasenatımız var. Defterimize iyiliklerimiz yazılıyor. Ama bir de başka insanları da iyiliğe çekmişsek, onların yapmış olduğu iyiliklerin de sevaplarının kopyaları bizim hesabımıza geçiyor boyuna. Onun da yaptığı kadar kazandığı sevap kadar sevap bizim defterimize yazılıyor. Ne oluyor? Böylece biz sanki bir insanın sevabı kadar sevap kazanmıyoruz. Ne kadar insanı etkilemişsek ondan kadar bin insan kadar On bin insan kadar, 100 bin insan kadar sevap kazanıyoruz. Muhteşem bir şey. E bu kadar büyük sevaplar kazananlar var mı? Var tabii. Mesela İmam Gazali'nin, ben hayranıyım şahsen, İmam Gazali'nin kitapları herkesin kütüphanesinde vardır. Düşünün sizin kütüphanenizde de mutlaka 3-5 tane İmam Gazali'nin kitabı vardır. Okumuşsunuzdur, sevmişsinizdir. en Veledi vardır, İhyayı Ölümü vardır, Kimyayı Saadeti vardır ve diğer eserleri vardır okumuşsunuzdur. Şimdi onlar okuyunca siz şunu da yapayım, bunu da yapayım diyorsunuz. İlminiz artıyor. Güzel bir takım şeyleri yapmaya karar veriyorsunuz. Kötü bir şeyleri yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Bir sevap kazanıyorsunuz İlminizi uygulamaktan. İmam Gazel de efendim 111 yılında vefat etmiş. Bundan ne kadar asır önce. Ama o da siz o iyiliği yapınca sevabı hemen alıyor. Bu Türkiye var, Pakistan var, Arabistan var, Afrika var. efendim. Avrupa var, Amerika var. Dünyanın her yerinde onu okuyan insanlar var. O halde düşünün ne kadar muazzam sevaplar geliyor. Ve buradan da anlıyoruz ki bir alim, bir alim, böyle bir mürşit, insanları doğru yola çeken, insanlara iyiliği öğreten bir insan çok muazzam sevaplar kazanıyor. Hakikaten de ilmin rütbesi İslam'da en yüksek rütbedir, denilmiş o bakımdan. Evet, biz ne yapacağız? İslamı yaşayacağız. İslamı öğreteceğiz. İslamı uygulayacağız. İslamı, uygulayacağız. İslamı uygulattıracağız. Günahı da yaptırmamak için aktif olacak. İşte en ileri vatandaş çehresi. Hani modern ülkelerde iyi vatandaş, iyi insan, iyi vatandaş. Böyle kitaplar falan da hatırlıyorum ben. Yazılmış. Bilmiyorum onların içinde yazılanlar içinde bu kadar güzel şey var mı? Bu kadar aktif bir prensip var mı? Bu kadar insana sorumluluk yükleyen bir anlayış var mı? Bizim dinimiz böyle. Biz başkasının yaptığı günahtan dahi elem duyuyoruz. Bunun yap yapılmaması için elimizden gelen tedbiri almakla vazifeli olduğumuzu hissediyoruz ve o işte böyle gösteriyoruz. Göstereceğiz. Yani göstermemiz lazım. Evet. Birinci hadisi şerif bu. İkinci hadisi şerife gelelim. Bu da yine içtimal İctimai yani sosyal e, önemi olan e, bir konuyu bize hatırlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki: "Ey yuma da'in da ila dalaletin fettubi'e. Fe inna alayhi misle evzari menitteba'uhu. Ve la yenqusu min evzari ver ayun kasu min evzarihim şey'en." Ve ey yuma da'a ila huden fettubi'a fe inne lahu mislu ucuri menittebahu ve la yumkasu min ucurihim şey'en enes radiyallahu anhten büyük hadis alimi İbn Mace bu hadisi şerhifi rivayet elemiş manası nasıl ey yuma daim herhangi bir davetçi çağırıcı kılavuz efendim önder ki da'a ila dalaletin bir Dalalete, sapıklığa etrafına çağırmış. Ortaya çıkmış, çığırkanlık yapıyor, çağrıcılık yapıyor, davetçilik yapıyor, Efendim sevk etmeye çalışıyor kendisini dinleyenleri. Nereye ama? Dalalete, sapıklığa, şaşkın bir işe, günah olan bir şeye. Fettübi'a. Bazıları da onu duyuyorlar, tamam güzel ben de geleyim, ben de yapayım diye. Ona tabi oluyorlar, davetine icabet ediyorlar. Günahı işlemeye yöneliyorlar. O davet etti, ötekiler de yöneliyor. Fe misle evzari menittebehu işte o davet eden kimseye kendisine tabi olanların işlediği günahların veballeri günahları kadar günah da yüklenir. Davet ettiği için o. Velayun kasudari hiç ama o günahı işleyenlerin de günahlarında bir azalma olmadan eksiltme olmadan oradan alınarak değil yani. O günahı işleyene o günahlar veriliyor cezalar defterine yazılıyor mahvolacak, cezasını çekecek berişan olacak ama davet eden kimseye, kimse o çığırkan, yola durup da insanları o yanlış yola çağıran kimse o da aynı miktarda günahı yüklenecek ve defterine o günahlar yazılacak bu çağırmasaydı yani öyle bir şeyin çığırkanlığını yapmasaydı aksi de var herhangi bir çağırıcı ki eyyüma daim Dea ilahüden, hidayete davet ediyor. Yani Allah'ın sevdiği güzel bir yola, sevaplı bir işe, hidayet damgası taşıyan efendim, hani, ihtine ihtina sıralı müstakim diyoruz ya bizi doğru yola hidayet ile sevke ile diye böyle bir güzel doğru yol üzerinde yapılan güzel bir şey e, fiil, bir hareket, herhangi bir işlem, eylem, efendim tavur, güzel bir şeye çağırdı, davet etti. Fetübe a ona da bazı insanlar, evet ne kadar güzel şeye davet etti bizi, tamam biz de böyle yapalım dediler, tabi oldular. Ve inne Lahu misle ucuru menittebe ahu, işte kendisinin sözünü dinleyip o güzel işi yapmaya kalkışan insanların sevaplarının misli aynen buna da verilir. Ve der yumkasü bin o sevaplı işleri işleyenlerinin sevaplarından hiçbir şey eksilmeden, onlar o sevaplar alırlar. Ondan aldığı sevaplar kadar o çağıran insana da efendim sevap verilir. Bir misallendirelim. Yani bir adam diyor ki, "Gelin efendim bu akşam işte e, lise günlerini anmak için bir alem yapalım. Efendim bir e, toplantı yapalım. Eğlenelim. Hani yiyelim, içelim, keyif alalım dünyadan efendim tarzında çağırıyor. Ondan da dinleyenler de tamam okulda beraberdik. Şimdi iş adamı olduk ama işte bilmem işte okulumuzun kutlama günü. Gidelim şuraya. Gidiyorlar. Hepsi birden efendim bir şeyler içiyorlar. Şey yapıyorlar filan. E, günahlar işliyorlar. Tamam. İşte o ilk çağıran adam telefonu açıp da ötekisini çağıran adam da aynı günahları bir miktarda çağırdığı kimselerin günahları kadar da ayrıca kendi günahının üstüne alır. Diyelim ki bir vaiz, bir hoca efendi çıkıyor kürsüde, diyor ki, bakın sabah namazından sonra e, camide oturmayı Peygamber Efendimiz severdi. İşte efendim işrah vaktine kadar Kur'an okuyarak, zikrederek vakit, vakit geçirirdi. Böyle vakit geçirenin sevabı çoktur. O gün bir haç ve ömrü yapmış kadar sevap alır. Rızkı bol olur, ölürse imanla göçer. Şöyle olur, böyle olur. Tabii ballandırıyor, anlatıyor. Dinleyen şahıs diyor ki ya ben de yarın sabah namazından sonra oturayım camide böyle yapayım. Bu sevapları alayım. Bir haç ve sevabı az değil. Tamam ertesi gün kalkıyor ve camide öyle sabah namazını kıldıktan sonra oturuyor rahat bir şekilde. Kur'an-ı Kerim'ini okuyor. Yasin'ini okuyor. Dualarını ediyor. tesbihlerini çekiyor. Sonra güneşin doğmasından işte şu kadar yarım saat falan vakit geçtikten sonra kalkıyor. işraf namazını kılıyor. Oh kalkıyor gidiyor. Şimdi bu kimse ne yaptı? Bir hac ve ömre sevabı aldı, rızkı bol oldu, efendim. İşte, e, bir takım büyük mükeffatlara nail oldu, büyük sevaplar kazandı. Bu sevaplar alacak, onun defterine yazılacak ama o hoca efendi ona söylemişti, vaazda, kürsüden hatırlatmıştı, bu ondan öğrenmişti. O hoca efendinin defterine de melekler bunun kazandığı sevap kadar sevapları yazarlar. için. O anlattı, bu dinledi, onun anlattığını uyguladığı için. Evet, işte İslam'ın toplumsal diyelim, yeni kelimelerle, içtimai yönü. Bu, iyi bir şeye çağırdığınız zaman, çağırdığınız kimselerin işledikleri iyiliklerin, sevabının bir mislini siz alacaksınız. Kötü bir yere çağırdığınız zaman, işlenen günahların, vebalinin bir misli de sizin omuzunuza başkaları işlemiş. Sizin omuzundasın. Çünkü onları siz o işe çağırdınız. Sizin omuzunuza yüklenecek. O halde ne yapacağız? Hiçbir kimseyi hiçbir kötü yola çağırmayacağız. Herkesi iyi yola çağırmaya gayret edeceğiz. Bu iki hadis-i şeriften karşımızda beliren tablo nedir? Efendim, e, Toplu yaşamda, topluluk hayatında, içtimai hayatımızda nasıl davranmamız gerekiyor? Efendim, kendimiz iyi insan olacağız. Başka insanları iyi işe çağıracağız, kötü işe çağırmayacağız. Kendimiz amali ah, saraya işleyeceğiz, başkalarını da iyi işler işlemesi için aktif propaganda, reklam, tanıtma, öğretme işleri yapacağız. Bunun aksine kötü şeylerin evet yapılmamasına da gayret göstereceğiz ve kötülükleri yapmak isteyen benim hürriyetim var, istediğimi yaparım diyorlar bazen, sana ne karışma bana filan diyorlar, öyle değil. Yani sakın aldırma demem. E, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım dediği gibi Mehmet Akif rahmetlinin, Allah e, kabrini nur doldursun, cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Onun dediği gibi yani biz sorumluluk duygusu taşıyoruz. Biraz sıkıntı çeksek de e, efendim bir takım zararlar, sıkıntılar, üzüntüler efendim başı ağrıtacak, gönlü kıracak bir takım olaylar karşı karşıya gelme durumu olsa bile biz böyle davranacağız. Tabi düşünün, Böyle insanlardan müteşrikli bir toplumu efendim diyorlar ki e, Kızıl Bey gelirken azaphane deresi. diyor. ki bir kere o azaphane değil. Azep deresi. Azep de azap demek değil. Azep bekar demek. Azep deresi ne demek? Yani bekarların deresi. Birçok yerde bekar deresi vardır. Bu ne demek? Yani eski devirde şehrin içinde, beldenin içinde kimse günah işleyemiyormuş. Neden? Aklı başında ayetleri, hadisleri bilen Ciddi Müslüman mütedeyyin salih abid, salih insanlar yaptırmıyorlar. Şehrin içinde, beldenin içinde, köyün içinde bir günahı gözlere göre, göre işlettirmiyorlar. Ne yapıyor o zaman? E, bekarlar gidiyorlar efendim sazını alıyor, çalgısını alıyor. Efendim derenin içinde dımbırdatıyor. Efendim veya e, saklı saklı, gizli gizli efendim Allah saklasın, Allah efendim böyle durumlara düşürmesin, İçkisini alıyor. Derenin kenarında içiyor. Veya bir kadın götürüyor, oynatıyor filan. Yani nerede yapıyor? Yani bekarların eğlendiği bekar deresi. Yani kaçak yer, gizli günahların işlendiği yer. Tabi ona da fırsat bulsa ötekiler, ona da müdahale ederler ama beldeden oraya gelince ne kadar önlerin nöbetçileri vardır, geliyorlar bilmem ne filan derler, kaçarlar, yaptırmazlar ama işte toplumda o zaman iyilik oluyor, kötülük yapılmıyor. E Çok gizli yollarla, çok saklı şekillerle birileri yapıyorsa Allah'ın cezasını verecek. Ama hiç olmazsa toplumda sorumlu olan insanlar, yöneticiler günaha girmiyor bir. Bir de o günahları gören insanlar müdahale ettikleri için kimse de kalkıp herkesin gözü önünde böyle bir şey yapamıyor. Takibata uğruyor, protestoya uğruyor. Yapamıyor. O zaman toplum iyi bir toplum oluyor, iyilikler yapılıyor, ileri gidiyor, günahlar olmuyor, haramlar işlenmiyor, haksızlıklar yapılmıyor, zulümler olmuyor. İslam toplumları tarih boyunca İslam'ın hakim olduğu zamanlarda işte böyle mutlu yaşamışlardır, pırıl pırıl yaşamışlardır, tertemiz yaşamışlardır. Dün akşam da hadis dersinde söyledim, bu bizim tabi kendimiz Müslüman olduğumuz için kendimizi reklam etmemiz gibi düşünülebilir. Öyle diyebilirler bazı insanlar ama bizim dışımızda olup, Müslüman olmayıp, bizim ülkemize misafir olarak gelmiş insanların hatıraları var, yazıları var. Mesela Baron de Büsbeck diye bir Hollandalı, Belçikalı seyyah gelmiş kanuni devrinde. Kanuni devrini anlatıyor İstanbul'un manzarasını, halkın halini, ahlakını, alışverişi vesaireyi kitabında anlatıyor hatıralarında. Müslümanların çok dürüst olduğunu, temiz olduğunu, sözlerine sadık olduğunu, güvenilir olduğunu söylüyor ve diyor ki eğer siz Osmanlı ülkesine ziyarete giderseniz bir Müslümana misafir olabilirsiniz. Çünkü yatakları temizdir, yorganı temizdir, yemekleri temizdir, evi temizdir diyor. Sakın bir gayrı Müslüman misafir inmeyin benim dindaşım diye diye böyle ikaz ediyor. Sonra bir Müslüman size efendim, şunu şöyle yapacağım diye söz vermişse, tamam demişse sözü sözdür diyor. Yani yazılı bir senat olmasa bile dediğini yapar çünkü sözlerine sadıktır onlar. Ama bir gayrimüslime anlaşma da yapsan yine seni aldatır, efendim hile yapar. efendim Ona itimat edilmez diye söylüyor. Bu neyi gösteriyor? Düşmanın yani yabancı bir insanın, ülkemize gelmiş bir misafirin sözleri bunlar. Bizden olan bir söz değil, Osmanlı toplumunun İslam'dan mutlu olduğunu, halkın tertemiz olduğunu ve İslam'dan mahrum olan kesimlerin de o seviyeye çıkamadığını gösteriyor. Yani toplum efendim, ileridir. Hayır, toplum ileri değil. Toplumun içinde İslami hayatı benimsemiş müminler ileri, İslami hayattan mahrum kalmışlar. O ahlaka sahip değil. Nereden kaynaklanıyor fazilet? İslam'ın kendisinden, Müslümanlıktan kaynaklanıyor. Bu çok önemli. Yani seyahların hatıraları bu bakımdan bizim için güzel birer misal oluyor. Temenni ederiz ki İslam'ı ailemizde yaşayalım. Kendi nefsimizde, içimizde yaşayalım. Ruhumuzda yaşayalım. Mahallemizde yaşayalım. Köyümüzde, kasabamızda yaşayalım. Her şey Allah'ın rızasına uygun olsun. Allah'ın rızasına uygun olmayan şeyleri de temizlemek için el birliğiyle bir çalışma yapalım. Hani çevre temizliği diyoruz. Efendim e, çevre Bakanlığı kurduk. Efendim bir de böyle ahlakın temizlenmesi meselesi var. Ahlaki çevrenin de güzelleşmesi, temizlenmesi, günahlardan arınması meselesi var. Biz her yönden çevreciyiz. Yani çevre kültür derneklerimizi kuran arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Biz çevreyi ağaçlandırmak istiyoruz. Çevreyi temizlemek istiyoruz. Çevreyi güzelleştirmek istiyoruz tarihi çevreyi sosyal çevreyi Efendim güzelleştirmek istiyoruz yani toplumda yetişen bir insanın sıhhatli bir e, ruhla yetişmesini sağlayacak tedbirleri almak istiyoruz manevi çevreyi temizlemek istiyoruz günahlardan insanların çevresini temizleyip günahların hiç böyle göz önünde örnek olacak başkalarını şaşırtacak bir şekilde misal olarak görünmesini dahi Effendim azu etmiyoruz temizlemek istiyoruz. Allahu Teala Hazretleri, İslam'ın güzelliklerini anlayıp, onu böyle şahsi hayatımızda, aile hayatımızda, hayatımızda, işte her yönde, her yerde güzelce uygulamayı nasip etsin. Böylece ne olacak? Dünya saadeti olacak. Sonra ne olacak? Ahirette de Allah'ın emirlerini tuttuğumuz için ahiret saadeti olacak. Sonsuz, ebedi, çok güzel, nimetlere gar olmuş durumda bir efendim, cennet hayatı, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hayaline sığmayan güzelliklere, nimetlere Müslümanlar sahip olacak. allah Teala Hazretleri iki cihanda cümlenizi bu saadetlere nail eylesin, bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili akademisyenlerim, dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.